Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri. Benden Zutkulu ve Yeni bir Yeşilçam Arküsü programında da sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz 94.9 Açık Radyo'da 15 günde bir programımız yayınlanıyor. E, bu hafta e, programımızda Ağustos ayında sinema araştırmacısı, e, senarist, yazar ve yönetmen Mesut Kara ile yaptığım e, söyleşiden bazı bölümleri sizler için derledim. 2017 yılında Mesut Kara ile bir telefon bağlantısı yapmıştık yeni yazdığı kitap üzerine biraz bağlantı sorununda yaşamıştık o günkü programda. Ben uzun andan beri e, onunla bir e, söyleşi gerçekleştirmek istiyordum. Kendisi rahatsızlığından dolayı birkaç sene evvel İstanbul'dan e, Kuşadası'na taşınmıştı ve e, bu sene e, bir şans buldum ve gittim. E, evinde onu ziyaret ettim. Bir söyleşi yaptık. E, epey de keyifli geçti. E, bazı söyleşileri yüzle yapmak çok daha e, keyifli oluyor. Ben de Mesut abiyle oturup özellikle onun 90'lı yıllardaki bu e, sinema e, araştırmalarını yazılaştırması üzerine e, detaylı bir e, görüşme yapmak istiyordum. E, hem de onun ağzından o, hikayesini e, dinlemek istiyordum. Çünkü e, 90'lı yıllarda çok az e, sinema üzerine, özellikle Yeşilçam e, tarihi üzerine ve e, Türk sineması araştırma üzerine çok az kitap yazılmıştı. Ve o dönemde e, o kitapların en önemlilerini yazanlardan bir tanesi de Mesut Karaydı. Onun ağzından bazı hikayeleri dinlemek ve kayda almak istemiştim. Çok kefli bir sohbet gerçekleşti. Özellikle 1990'lı yılların Beyoğlu'nun havasını da bu sohbet içinde bulacağınızı düşünüyorum ben. Sohbetimiz biraz daha uzun sürmüştü ancak ben program için... Ee, bir 25 dakikalık kısmını derledim. Ee, belki ilerleyen programlarda e, sohbet içinde yer alan başka noktaları da Başka bir kayıt daha yayınlarım. Ancak bugün özellikle konumuz e, tekrar e, Yeşilçam'ın ve e, Türk sineması üzerine yapılan araştırımın ele alınması, e, Mesut Karının özellikle Artistler Kahvesi ve e, Yeşilçam Hatırası kitaplarına giden e, yolculuğunun bir şekilde kayda alınması olarak gerçekleşti. Umarım sizler de bu sohbetten keyif alırsınız. Hepinize iyi dinlemeler diliyorum. 90'lı yıllarda şimdi tam aklınızda bir tarih ama 90'lı yıllarda Öküz Dergisi çıktı Leman'ın. Öküz Dergisi'nden teklif. Ondan önce birkaç yerde yazım yayınlanmıştı metin üstünü çok beğenmişti yazıları. Öküz'de yazmamı teklif etti. Öküz haftalıktı o zaman. O zaman işte biz Beyon'da yaşamaya başlamıştık. 1990'ların başı de haftalık olarak her hafta bir söyleşi yayınladım. Zaten Beyolum'da yaşadığım için çok kolay oldu. Artistler kahvesinde yaşıyorduk işte oralarda. O insanla, insanlarla tanışmam. Her hafta onlara yazmam ki önce garibanlarla başlamıştım. Yani gariban dediğim isimleri artık afişlere bile girmeyen, jenerikte yer almayan. işte Sütçü gibi, Kazım kartal gibi, Betçil gibi. Zagor, Levent Çakur gibi isimleri bulup onlarla röportaj yapıyordur. Öyle başladı. Bugün bakıldığı zaman oranın dokusu biraz farklı. Ee, ama arka sokakları daha böyle yeni temizlemeye başlamışlardı sanırım. Değil mi? Tam o döneme geliyor. Beyoluna girilmezdi eskiden. Yani çok, arka sokaklar çok tehlikeliydi. Hatta Beyolun arka sokakları <gülüyor> Tarık Hakan'ın oynadığı bir film de var. Ee, i̇şte çok gaz olayları falan olurdu. Biz o zaman köpral kıçıcuyduk. Yani mekanlar önemlidir İstanbul'da. İşte köprüaltı, ortaköy, hisar gibi yerlerde kahvelerimiz, meyhanelerimiz oturduğumuz yerler vardı, çay ocakları falan vardı. Biz daha çok köprü altında yaşıyorduk. Köprüaltı yandı, ee, halıcı çekildi. Köprüaltı çocuklar evsiz kaldı. Ondan Hı. sonra ne yapacağız, ne edeceğiz filan derken, işte bir kısmı yine hisar, ortaköy e gitmeye başlamışken birden ee, köprü altında mekan olan kemancı Beyoğlu'da mekan açtı. E, haberlere de konu oldu. İşte ilk açılışlarda rezenekçılar falan geldi. Büyük haber olunca, tüm kanallarda gösterince birden patladı bu. Kemancı ilk açılan mekanlardan biriydi. Ondan sonra bizim köprü çocukları çocukları Beyoğlu'na gitmeye başladı. Önceden abiler, babalar giderdi. Çiçek pasajına giderdi. İçerdi. Çok gençler takılmazdı. Ondan sonra kemancı iş yapmaya başlayınca Böyle her binada bir rak bar açılmaya başladı. Arkasından türkü bardılar açılmaya başladı. Baklar bar iş yapıyor. Aynı binanın bir katında rak bar, üst katında türkü var. Üst katında bir tane daha türkü barı yine. gitar. Tam öyle. De, evet. Ondan sonra bu sefer sadece köprülü çocuklar değil, bu arajın gençleri de gelmeye başladılar işte türkü dinlemeye filan. Tıpkı attı gençler mekan oldu. Yani bizde ilk kurucularından da aslında Beyoğlu'nun Yani Giovanni Sıkalnamiyor, Metin Demirhan, Mirhan, Gezmer sözü, o güzel güzel Ben işte yazılarımızla, röportajlarımızla filan Beyoğlu'nun aslında ilk popülerleşmesinde parma e, emeği olan insanlar. E, ben de bir şey görmüştüm. Kadıköy'dekiler de gelmeye başladı böylece aslında. Evet, yani işte ben de yani daha işte lise yeni bitirmişiz. Biz de Beyoğlu'na başladık işte, üniversitenin ilk yılları. Merak ettik. Bir nokta var. Mesela işte köprü altı çocukları diyoruz. Yani böyle bir edebi bir şey var mıydı peki böyle bir hareket? Yani Etahan şeyden sonra önce işte Beyoğlu keşfedilince küçük İskender Beyoğlu'nda şiir geceleri yapmaya başladı. Hı. İlk bu Galatasaray'ın ilişesinin... Yanından aşağıya en soğuk bir barda meisti yanınıyor. Sonra ilk oralarda küçük İskender şiir geceleri yapmaya başladı. Dolu doluydu. İşte Kökaltın edebiyatçıları da, diğer edebiyatçılar da Beyoğlu'nun Kadıköy'üne edebiyatçı gençleri de gelmeye başladı. İskender'den gören başka şair arkadaşlar başka bardlardı. Şiir akşamları yapmaya başladı. Bir anlamda hem rakçı gençlerin, işte atlat pasajı bir ara. Metalki gençlerin böyle e, yoğun takıldığı e, tabii, bir yeri. müzik açıldı. Evet. Daha, daha çok karga vardı daha doğrusu. Evet. Vardı. Evet. E, çalıntı vardı. Çalıntı vardı doğru. Suat'ın mekanı vardı. Yukarıda deniz kitabı vardı. <gülüyor> Ondan sonra rockçı gençlerin, türkü dinleyen gençlerin yanı sıra edebiyatçılar da beyonuna gelmeye başladı. İşte, Cumhuriyet meyhanesinde içmeye başladılar. Nevizade sokakta içmeye başladılar. Öyle bir, bir yere dönüştü. Ben de işte Yeşilçam hayranıydım. Yeşilçam oyuncularını yazıyordum. 66 yoluna neyince zaten kendimi direkt Yeşilçamın güvende buldum. Evet. Seni yazılan besledi. Yani daha çok şöyle, e, o o hafta işte şu ismi bulayım, onun üzerine gideyim diye mi düşünüyordun yoksa e, zaten bir ön çalışma yapmıştım. Onlar üzerine bir planlı olarak çalışmaya mı gitmiştin o zaman? Ya ben zaten işte baş şöyle dönersek çocukluğum hep sinema salonlarında geçti. Yazlık sinema bahçelerinde. Bile. O zamanlar hep böyle daha çok başrol oyuncularından çok yan oyuncuları severdim. Ben. Çünkü onlar daha sahiciydi. Daha sahici yaşayan karakterler. Başrol oyuncular kartondu, naylondu. Çok inandırıcı değildi ama e, yan oyuncular mahallemizin komşuları gibiydi. O zamandan aslında zaten çocukluğumdan itibaren yan oyunculara, e, karakter oyuncularına, yan oyunculara, küçük oyunculara daha çok meyilim var ben. Önce onları buldum. Mesela ilk röportajım Sami sestir Ben edebiyat çalışmak, edebiyat üzerine gitmek istiyordum. Öykü denemelerim vardı, öyküler yazmak istiyordum ama Yeşilçam Ayranlığı çocukluktan bilinçaltında olduğu için de köprü altından sonra Beyoğlu'na yerleşince... Direkt ilişkimin içinde buldum kendimi. Ben daha çok marjinal portreler yazarak başlamıştım. Yani. Hı hı. İşte önemli isimler. Çok surrealist bir ressam ama kendini toplumdan soyutlamış, kıyıdaki köşede kalmış, popüler olmamış, o popüler olmayı da reddetmiş. Bir ressamı bulup yazmak falan gibi. Eskiden müzisyenmiş. Bir işte Muhtevi Mezarlığında ölü yıkayıcısı olmuş bir adam vardı mesela. Hmm. Rafael Cordero diye. Onları filan, madamana ait vardı. Çiçek pasajında, Cordero Öncük kadın ve Onları bulup bu marjinal insanları yazıyor. İşte Yeşilçam'ın da marjinallerine, ikinci rollerde oynayanlarını filan yazmaya başladığımda kafamda şey yok. Daha Yeşilçam'da keşfedilmemişti aslında yeniden. Hmm. Ee, kısa bir süre sonra... Öküz çok popüler bir dergiydi. 15 bin falan satıyordu. Birden benim yazılarım çok popüler oldu. Aynı döneme şey denk gelir işte. Star ve Show TV. Show TV bütün Yeşilçam filmlerini böyle kiloyla satın almıştı. Her akşam film gösteriyordu. Çok ucuza kapatmışlardı. Yeşilçam'ın keşfedilmesi aynı döneme, döneme denk geldi. Benim yazılarım Öküz ve şey Show TV'de Star'da Yeşilçam filmlerinin gösterilmesiyle Gençler yeşil keşfetmeye başladılar. İşte sonrasında kısa bir süre sonra dünyayı kurtaran almanın yeniden keşfedilmesiyle bile bütün Yeşilçam bürolarının depolarına da dalmaya başladılar. Oradaki afişleri, e, kartları, fotoğrafları alıp satmaya başladılar. Sudan yüzdü. o zaman. İşte onun bir tık öncesinde ben meraklıymışım. <gülüyor> Çünkü ben lobileri Heh. tanesi 10 kuruşu falan alıyordum. Evet evet, çok ucuzdu. Fotoğraflar, bazılarını bana bedava bile veriyorlardı, yani buna kim bakacaktı. Ya tabii, diye. almayanı dövüyorlardı neredeyse fakat Dünyayı Kurtaran Adam'dan sonra, keşfinden sonra afişler falan inanılmaz pahalandı. Dünyayı Kurtaran adam afişi o zamanlar 10 liraydı ki çok büyük paraydı o tarihte. Şimdinin 100 lirasından fazla. Ben balyeyle al bombacı almıştım. <gülüyor> yani ondan sonra onları şey yapıyordu, ee, ne denir ambalaj kağıdı olarak kullanılıyor. Evet evet işte bu böyle bir üçgen olmuştu yani Öküz'de Yeşilçam yazıları hatta Murat Anmungan Önder Somer'i yazdığında da Metin Üstüm daha şey demiş kim bu arkadaş ya biz öldü mü kaldı mı unuttuğumuz merak bile etmediğimiz insanları bulup çıkarıyor filan diye bayağı iyi görmüştü insanları bulup çıkarma. İşte Ferda Ferda Önder Somer Hayati Hamzoğlu filan gibi isimleri bulup çıkardıkça ben Yeşilçem keşfine katkım doğmuştu. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nin o Cüneyt Akın filmleri gösterimi, televizyonun Yeşilçem filmlerini göstermesi hıp aynı döneme gelir. 90'lı yılları, yılların ortasına yakın bir tarih bu. Şimdi eskiden sinema kitapları hiç satmazdı. Bir, bir baskı yapardı ve satmazdı. İşte Öküz'ün popüler olması. O sırada parantez yayınları vardı. İşte bu Öküz'deki Metin Üstünde filan gibi arkadaşlarında ortak olduğu bir yayın eviydi. Metin Genel yönetiyordu oraya şair Metin Geler. Birden Öküz'deki köşemin önünde Articiler Kahvesi'ydi. Articiler Kahvesi'nde kitap yapalım dedi. Hı. Ondan sonra kitap macerası da öyle başladı. Öküz'deki yazılarımı işte yılda 52 yazı yazıyordum ha yani haftalıktı topladık. derledik, topladık. Artizler Kahvesi diye yayınladık. Artizler Kahvesi ikinci baskı yaptım. Sonra arkasından başka bir yayınlandı. Üçüncü baskısını yaptım. Bu sırada sinema okulları çoğalmaya başladı. Neredeyse her ilde, her ilçede bir sinema okulu olmaya başladı. Eskiden bir mimar sinem vardı. Sonra evet. Eskişehir oldu, Valatya oldu, şurası oldu, burası oldu derken sinema öğrencileri de çoğaldı. Sinema öğrencileri çoğalınca sinema kitaplarına bir de Yeşilçam'ın keşfi filan da etkili oldu. Sinemanın yeniden keşfedilmesine, dünya sinemasının yeniden keşfedilmesine de Yeşilçam'ın keşfedilmesi, sinema sevgisi yol açmıştı olabilir. Ee, sinema öğrencileri, sinema okullarının çoğalmasıyla kitaplar da satmaya başladı. Yeni sinema kitabı basmaz. Bir AFA vardı eskiden. Sinema'nın AFA yayınları vardı. İyi kitaplar varmıştı sinema üzerine. Ondan sonra sinema kitabı basan yayın evleri de çoğalmaya başladı. Sinema benim bütün kitaplarım iki baskı, üç baskı yaptı. Mesela birçok eski önemli abimizin, yazarın kitapları hep birinci baskı kalır Aga abinin, Giovanni. Hatta 500 falan basılmış. Evet. Hı -hı. Giovanni Scardinamilo'nun, Aga Özgür'ün diğer abiler ilk kitapları çok fazla satmamıştır mesela. Ondan sonra sinema kitapları da çok satmaya başladı. Sahaplardan Sinema kitabı yani öğrenciler çoğaldı, eskileri, evet. eski basımları keşfetmeye çıktılar diye. Böyle ki sinema kitapları da basılmaya ve yaygınlaşmaya başladı. Peki şu andaki durum için ne düşünüyorsun? Yani sonuçta işin temelinde olan, bugün bakıyorum 15-20 kişi var aslında. Ama şu an yeni bir dönem açıldı ki yani bu yazarlık üzerine, sinema araştırmaları üzerine, özellikle 100. yıldan sonra çok fazla araştırma var. Hemen hemen her dergide bir tane Yeşilçam üzerine yazan var artık. Türk evet. sinemasının da geçiyorum. Üzerine yazan. Ee, sen ne düşünüyorsun peki bu? Süreci? Ya şimdi akademisyenler eskiden mesela sinema yazarları ve akademisyenler Türk sineması ile ilgilenmezdi. Yeşilçam'ı küçümserdi. Yani işte isim de görebiliriz. Atilla Dorsay en önemli sinema evet. yazarlarımızdan biri. Eskiden özel işçisini de yaptı sanırım. Hata yaptığı konusunda küçümsemekle. Yeşilçam'ı küçümserdi. Yani işte o Eski dergilerde yazan abiler, ee, Yeşilçam uçsuz ee, yok edilmesi gereken bir sinema gözüyle bakarlardı. O yüzden şimdi yeni kuşak ve akademisyenler Yeşilçam tarihine de ilgi duymaya başladılar. Peki ne, neden yani sence? Çünkü çok sert de bir şey aslında, yok edilmesi dediğim için ha. söylüyorum. Hani e, öte yandan hani ben bazı özellikle siyah beyaz filmleri bakıyorum. Hani, e, neden böyle bir şey, yani, tamamen reddediş var ben onu biraz merak ediyorum açıkçası. Şimdi Ege egemen akımı kastediyorlar tabii ki, o Hı. Yoz Yeşilcan akımını kastediyorlar. Yoksa işte onların da kabul ettiği Metin Ersan, Lütfakat, Yılmaz Güney, e, Halit Refi, Memduhun gibi önemli yazarlar evet. var tabii. Onların filmlerine bir şey söylemiyorlar. Yani onları da yeniden keşfetti aslında bazıları. Evet, evet, bazıları yeniden keşfetti. Metin Ericsson yeniden keşfetti hatta. Onun filmlerini Kürt filmin ilan ettiler. Sevmek zamanı mesela Kürt film kabul ediliyor eskiden. Tümden bir diş vardı, cümseme vardı. Yani Egemen Yeşilçam filmlerini bütün Yeşilçam olarak kabul etmişlerdi. Oysa dünya sineması böyledir. İtalya'da da yani Egemen bir sürü yoz film yapılan, yapılıyor. Evet. Ama bir de akımlar var. İşte Avrupa sineması diye kabul edilen kaliteli yönetmenler iyi, iyi yönetmenler ve iyi filmler var. Türkiye'ye böyle bakmadılar. Tümden diş olarak baktılar. Yeşilçam'ı bir bütün olarak gördüler. Oysa bir arayış vardı. Yılmaz Güney bunun öncülerinden biridir. bir Fakat öncülerden biridir. Metin Akşıdan öncülerden biridir. Yani 60'lı yılların başında ortasında yapıyor. Semek zamanında. Yani şimdi 2000'li yıllarda Nuri Bilge Ceylan tarzını ayakta altışlayanlar. Bir şunu bilmiyorum mesela işte Cengiz Tunçay gibi bir adam, yayıncı, çıkmış Semet diye bir film yapmış 64'te ya da 65'te. O yani Nuri Bilge'nin 2000'lerde yaptığına adam 1965'te yapmış yani. Ya ben de bazı filmler keşfetmeye başladım ha. ve şaşırıyorum onlardan dolayı. Özellikle 65 yılı çok değişik bir yılmış. Evet. Ee, Ekran Boran'ın Suçlar İçimizde filmi, az suçlar aramızda. Ar aramızda. Ee, evet. suçlar aramızda çok değişik bir film bence. Evet, İstanbul'un Kızları filmini mesela ha -ha. izlerken ben şaşırdım. Dedim bu muhteşem bir aslında şey e dönemin belgesi. Çünkü hani oradaki esnafın, işte öbür taraftan işte gelen şeyli çocuklar ki ben ona e Tarık a akan öncesi e şey yani yakışıklı gençlik diyebiliriz. Tabii bir sürü önemli isim var. Böyle çok değişik filmler var. Hani bu birazcık neydi? Gecelerin ötesi miydi? Gecelerin ötesi diye bir film var. Ee, izlemedim onu izlemedim şey o mesela. Yani zengin olma, kısa yoldan zengin olmaya kalkan beş arkadaşın macerasını anlatır. Otobüs yolcuları. Ha, evet. E, hızlı yaşayanlar. Ekmek parası için gazeteleri yetiştirmek için can yarışan insanlar. Oradaki diyaloglar, replikler çok önemlidir mesela. Kızgın delikanlı bir çok önemli filmler. Biraz o zaman şey kızmışlar galiba. Ee, bu hani Lale Aya denen e, film sinemalarda gösterilen ve hani bugün dizilerde uygulanan aynı formül o zaman da uygulanmış. Evet. Zengin mutlu sonla biten filmler. Ama öbür tarafta çok değişik filmler var ve reddedilmişin yani neden reddetmişler diye merak ettim. Gırık geldi bana. İşte abi. sonradan yeniden keşfetti o reddedenler. Evet. Hatta Dorsay başta olmak üzere diğer sinematekçi arkadaşlar, abiler filan yeniden onları da keşfettiler. Yani gecelerinin ötesini, şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Şimdi, yani ben işte Killing mesela, fantastik filmler üzerine çok ilgileniyorum. Böyle Kinik, baktığımız zaman aslında mesela annemler Kinik'in Killing Kinik'te haber bile değiller. Hı hı. Ve hani belli bir kesime baktığımız zaman, özellikle hani büyük şehirlerde hani o işte belli başlı sinemalar aslında onların hiçbir şeyi Yani büyük kentlerde A sınıfı filmleri oynatan. Salonlara Yılmaz Güney filmleri de girmiyordu. Ama yani. bu işte bu yüzden de yani ilgilenmemişten ziyade görmemiş bile olabilirler filmleri. Tabii tabii çoğu görme <gülüyor> görmemiş saydın. Çoğu filmi yani Yılmaz Güney filmleri de öyle unutulacak kadar yok sayılıyor. Unuttan sonra fark ediyorlar Yılmaz. Yani, yani filmlerin içeriklerini birkaç arkadaşı da anlatmaya çalıştım. Hani e, içerik olarak da bayağı dolu filmler aslında. Evet. Hani aksiyon filmi, vurdulu kırdılı film evet. diyorlar Yılmaz Güney bazı filmlerinin ama verilen mesaj Hani Westler, umut umut yani. geliyor aslında ya da ne bileyim yol ve sürü de geliyor aslında o filmlerin altı. E tabii şey e, Fatma Giri'nin oynadığı Yılmaz Güney filmi var. Yarın, yani, son, son, yarın son, bugündür. Yarın bugündür. Mesela yarın. çok önemlidir o film. Evet. Ama görmezden gelinmiş bir film. Orada Ganga'tır oynar filan. Orada kendisiyle de dalga geçer işte. Yılmaz evet. Güney <gülüyor> seni, sen o kadar çirkin değilsin der hatta o. İşkier şefi, hem evet. <gülüyor> <gülüyor> kemik kırar. Yani bir de yok olunca değerli Biz öyleyiz. Ölü sevici bir toplum olduğumuz için öldükten sonra fark ediyoruz bir sürü şeyi. İsterseniz o, o, o ortada çıkıyor. Ya oluyor tabi. Bir de bizim şeyimiz yoktu yani gerçek anlamda sinaya, sinema yazarlarımız olmadı. Eleştirmenlerimiz olmadı. Var olanlar işte yeşil çomu görmezden geliyordu. İşte Aga abi gibi bir arşivci sayesinde bir sürü şey ulaştık, işte o film dizinlerini yapması da dahil, belge biriktirmesi de dahil biz arşivcimiz yok, e, belgeler yok, işte Osmanlıca bilmediğimiz için eski dönem sineması ile ilgili belge yoktu düne kadar, şimdi bir iki kitap çıktı da fark ediyoruz işte evet. e, Cumhuriyet öncesi sineması hakkında işte e, Ali uyarmaydı birinin kitabı çıktı Osmanlı. Gibi. Ee, Ali Can Yok, hani başka bir arkadaştı. Ee, ya arşivimiz yok, sinema yazarımız yok, sinema sponsorlarımız yok işte yapımcılar. Ve haktan haldedefin dediği gibi halktan gelen parayla var olan, seyircisinden gelen parayla var olan bir sinema. Ne iş adamları desteklemiş zamanda, ne devlet. Evet. Devlet aksine köstekliğimiz sensürlü. Bugün sence böyle bir sistem tekrar yaratılabilir mi? Çok zor artık. Herkes aynı şeyi söylüyor bana. İşte yeşil çam meta artık yok. Bazı şeyler yok. Ben çok fazla hemfikir değilim aslında bununla. Yani çünkü e, biraz modele bakmak gerekiyor. Yani bu e, yönetmenden ya da oyunculardan kaynaklı bir durum değil eğer böyle bir şey de yoksa. Bir sistemle ilgili bir sorun. Bir sorun. Ama şimdi daha saygından eskiden işte sansür nedeniyle işte politik ötülenemezdi. Hmm. avukat tutulenemezdi işte savcı hakim kötülenemezdi, şimdi bunlar yapılabiliyor. Daha sayıcı aslında şimdi. Daha gerçek diyorsunuz. Daha sana. gerçek Hı. çünkü kadın melekti o zaman. Hı. Kötü olamaz başrol oynayan. Oysa bir insan tamamen melek olamaz. İçinde kötülük de vardır, iyilik de vardır. Hı. Ama işte başrol kadın oyuncusun, esas kız tamamen melektir o zaman. Kötü yanları gösterilmez. Ama şimdi sonrası sinemasında öyle değil. İnsan neyse o aynen veriyor mesela. Ee, hiçbir zaman melek değil yani. E, Atıf filmlerinde falan çok görürüz. Yeni kuşak yönetmenler de daha sahici. Ha Samimiyet başka bir şey. O zaman çünkü hayat samimiydi. Mahalle diye bir şey vardı. Komşuluk diye bir şey. Şimdi komşuluk yok ki. Ama dizilerde veriyorlar çok fazla da. Yaşayacağım ya... zaten. Bunu ben ilk kitapta keşfedip yazmıştım. Hatta... İzzet Günay söylemiş bunu. <Gülüyor> Yeşilcam aslında dedi tamamen televizyon dizilerine taşındı. Daha <Gülüyor> o güne kadar bunu söyleyen yoktu mesela. Ben de İzzet Günay'dan duyup söylemiştim. <Gülüyor> ben de bilmedim mesela. Evet. Yeşilcam televizyon dizileriyle devam ediyor. Şu anda öyle diziler de veriyorlar. Ama sinema hayatı yansıttığı için paralel kurgu gibi yürüdüğü için olanı veriyor. Eskiden mahalle vardı, komşuluk vardı, yardımseverlik vardı. Onları verdiği için ee, samimi gözüküyor. Ama dizilerde bayağı veriyorlar maalesef. Evet, yani evet. yani o, hatta artık bu kadar dizi falan diyeceğim şekilde mahalle hı hı. konsepti var. Yani ben beyaz cama ya da işte beyaz perde işte ekrana yansıtılmış olan hani o samimiyet konusunda çok da böyle dizileri de hı kattığım kattığım için şey gitmediğini düşünüyorum ama e, her şey tamamen iyi ya da tamamen kötü olmaz dediğim gibi. Evet. Yani e, belki yani işte bu Yeşilçam dediğimiz dönemin de üzerine bir şey konmuştur. Yani değil mi? <gülüyor> yani. yani. Teknik imkan zaten. Evet. Ee, bir de bahsettiğim gibi daha sadece durumlar. İşte 80'lerde çocuk olduğum için e, Türk sinemasıyla karşılaştığım zaman e, Yeşil Çam eşittir Türk sineması oldu benim için. İster istemez. Yeşil Çam diydik ona. Kiradı ama Türk sineması benim için Yeşil 80'lerde biliyorum yani. Evet. Mantığım dönemlere bölmeye başladı. Hı -hı. E, ama yüreğim hala hani Hı -hı. <gülüyor> devam evet. eder. Aslında 60'lı yıllar hep söylenir. 60'lı yıllar altın. Çağaydı Yeşilçam'ın. 60'lar, 70'lere geldiğimizde başka sinema arayışları çoğaldı. Yılmaz Güney'in Umut filminden sonra Yılmaz Güney'in takipçisi diyebileceğimiz işte Zeki Ökten, hı hı. Ali Türk Şerif Gören, Erden Kral gibi hı hı. isimler de filmi yapmaya başladı. Ee, mesela 70'li yıllar biraz böyle geçti. Bu yeni sinema arayışlarıyla. İşte Nica Tezhan Yeni sinema der yılın az sinemasına yanlış hatırlamıyorsam, hı hı. genç ve yeni sinema işte onun takipçileri de filmler yapmaya başladı darbe olana kadar e, biraz e, egemen melodram sineması kırılmıştı e, farklı gerçekçi toplumsal gerçekçi filmler yeniden 60'ların ikinci yarısındaki gibi ilk yarısındaki gibi yeniden yapılmaya başlamıştı. Biraz da şeydi bu, hani zeki, zeki demir kubuzlarla günleme gelen bağımsız sinema Aslında Ali Özgen Türklerle falan başlamıştı, hmm. Erden Krallarla başlamıştı Art filmi tamamen bağımsız sinema örneğidir Yani Yeşilçem sermayesiyle yapılmamıştı Erden Kral'ın Hakkardı bir mevsimi olsun, diğer filmleri olsun Tamamen Yeşilçam sermayesi dışında oyuncuların ortaklığıyla yapılmıştı. Bağımsız sinemadır onlar mesela. Peki o zaman şöyle şöyle mi toparlayabiliriz? Ee, i̇şte Yeşilçam Sokağa taşındıktan sonra orada şirketler olduğu için biz o dönem üretilen filmlerin hepsini Yeşilçam filmi diyoruz. Evet. Ee, ne zaman ki oradan yani Yeşilçam Sokaktan bu iş başka bir tarafa artık iyice yayıldı, onun ismi artık daha böyle genel işte atıyorum yeni Türk sineması deniyor. Bağımsız sinema olarak ayılabilir. İşte 90'larla tamamen yeni bir Türk sineması başlıyor. Peki öncesine ne demelimiz gerekiyor? Yani Yeşilçam sokağa geçmeden öncesine mesela. İşte 80'de darbe oluyor zaten. 85'lere kadar film yapılamıyor. E, Doğrudur film yapılamıyor. Arabesk filmler var o dönem işte. Ama yine 80'lerdeki filmlerde Yeşilçam filmi diyorum ben. Tabi tabi Arabesk evet. filmler işte Yeşilçam. E... Ya da bu Banu Halkanlı, Serpil Çakmak tabii, tabii işte filmler. Tabi işte Yeşilçam'ın özgü içerikleri olan filmle 85'lerde şöyle birlikte sen türkülerini söyleyeli falan başlayan bir dönem var. Yeniden eski ustalardan yeni çıkışlar falan olmaya başlamıştı. Şerif Kölenler falan. 12 Eylül filmleri yapmaya başladı Erden Krallar. E, 90'lara kadar bir öyle ara dönem var ama 90'da İstanbul bunun altında Eşkıya gibi filmlerin iş yapmasıyla bir de zaten geçişçen tamamen bitmişti. yani Yapımcı kalmamıştı. Bana sorular dönemi başlıyor. Diye. Serin diyelim ki, He. Türk sinemasına yeşilçam desek yanlış mı yanlış mı olur sence? Yeşilçam Türk sineması demek daha doğru. Yeşilçam arkeolojisi. Türk sineması ve yeşilçamın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri.